diabetik için insülin kullanıyorum. Evet. Ve e, öğlen de vurmam gerekiyor. Ama ben oruç olduğum zaman vurmuyorum. Bazıları diyor ki vurabilirsin diyor. Evet. Ne, yapabilirsin diyorlar. Evet. E, bazıları da oruçken olmaz diyor. İkinci sorumda, evde iki tane kedim var. Kedilerim namaz kılarken önümden geçiyorlar günah mıdır? Onları öğrenmek istemiştim. Hayır, hayır. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Almanya'yı şahsınızda bütün gurbetçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet muhterem hocam. Birinci sorusu. Birinci sorusu diyabet hastasıyım. İnsülin evet. kullanıyorum. Tamam. Oruç tuttuğum zaman insülin evet. kullanmam orucumu etkiler mi? Evet. Şimdi öncelikle eğer bir insan e, oruç tuta, tutamayacak derecede hastaysa yani şeker hastası bir kardeşimiz tabi bunun da ölçüleri var Cenab-ı Hak hepsine şifa versin. <gülüyor> Bacımıza Amin. da şifa versin inşallah. E, eğer oruç tutamayacak derecede hasta ise, zaten Cenab-ı Hak onlara izin vermiş oruç tutmayabilirler ve tedavisi de olmadığı için tutamadı her gün için fidye bir fakiri doyuracak kadar yani 10 lira 20 lira neyse sadaka verirler. Ancak e, eğer oruç tutmasına mani değilse yani oruç tutabiliyor ama e, insülün vurması gerekiyorsa insülün orucu bozmaz insülün vurur ve ondan sonra orucunu da tamamlayabilir. Bunda problem yok. Elhamdülillah. İnsülün orucu i̇nsülün, bozmaz. Orucu bozmaz. Evet. Evde, evimde kedi besliyorum evet. Namaz kılarken e, önümden kediler geçiyor. Evet. Bu durum bir problem. Yani bir sakıncası ederim. yok. Efendimiz Aleyhisselatü da Bukhari Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Diyor ki Efendimizle biz Mina'da yani hac menasike sırasında namaz kılıyorduk. Onun önünden Hayvanlar da affedersiniz geçiyordu ve namazımız da bozulmuyordu. Namazımıza mani olmuyordu. Yani özellikle namaz kılan insan onu önüne dikmiyor tabii yani. ki. Geçiyor hayvan kendisinden bilinçsiz olarak. Dolayısıyla bunda bir mahsul yok inşallah. Evet.